Tamamdır. <gülüyor>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 Sıenna khair al hadis kitabullah ve khair al hadi hadi muhammedin ﷺ ve şer al umur muhtesatı ha ve kıl ve ve Allahu ve Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin mevzusu iyimserliğin insan hayatındaki önemi. <Gülüyor> İyimserlik kelimesi Türkçede çok basit meselelere bağlı olarak zikredilen bir kelime. Bazı toplumlarda <gülüyor> iyimserlik kendi düşünceleri istikametinde bu kelimeyle bağlantılı zannettikleri bazı şeylerin adı olarak zikredilir. Ama biz burada iyimserlik kelimesini Arapça ettefaül dediğimiz kelimenin karşılığı olarak zikrediyoruz. Tefaül kelimesinin Türkçe karşılığı da İyimserlik olarak zikredebiliriz. Tefaül, sayrın, iyi şeylerin vukuunu düşünme. Zihnini iyi şeylerle meşgul etmedir. Bu toplumda, bu gibi toplumlarda bunu ekseriyetle dinlen alakası olmayan kimselerin ağzından duyarız. İyi düşünün ki iyi şeyler olsun. Çünkü iyi düşünme pozitif enerjiyi kazandırır derler. Halbuki bu bizim malımız. Yani İslam'ın malıdır. Bizimle ne kadar alakası olduğunu az sonraki zikredilen naslarda göreceksiniz. Ettefaülü, hayrın, iyi şeylerin vukuunu düşünme, zihni iyi şeylerle meşgul etmedir. Bunun ismi faili ise mutefailu zihnini iyi şeylerin vuku ile meşgul eden kimse demektir. İyi şeylerin vuku'unu temenni etmesi, iyi şeylerin olacağını düşünmesi o kişiye bu niteliği kazandırıyor. Tefailun zıttı ise, imserliğin zıttı ise dediğimiz kelimedir. Bu da Türkçe doğrudan doğruya karşılığı karamsarlıktır. Şerrin, kötü şeylerin vukuunu düşünme, zihnini kötü şeylerle meşgul etmedir. Bunun ismi ise el mutesâimu yani zihnini kötü şeylerle meşgul eden karamsar dediğimiz kimselerdir. Görüldüğü gibi tefâül ile, iyimserlik ile teşahül, karamsarlık birbirinin zıttıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütefaillerin efendisidir. Yani imamıdır. Ümmetini de her halükarda tefaüle yani iyi düşünmeye iyi şeylerin vukuunu tasavvur etmeye teşvik etmiştir. Teşerrümden, karansarlıktan yani kötümserlikten sakındırmış. Bir mürebbi yani muallim terbiye edici üslubuyla asabını da etrafındaki insanları da bu yönden uygulama ile terbiye etmiştir. Yani bunu uygulatarak yaptırmıştı. Patiyetle biz nazari görüş tipinde telkin edip bırakmamıştır onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı hayatın lazımları içinde yani herkesin yaşamış olduğu şu hayatın kendisine kas lazımları vardır bu lazımları içinde bunu sergilemiş yani nerede nasıl ilimsel onun şeklinde değil her halükarda insanın insan olması gerektirdi. Yani insan olarak insandan sudur eden ne var ise düşünce olarak söz olarak kasıt olarak fiil olarak sudur eden ne varsa bunların hepsi zinserliğe dönük olmalıdır. Katiyetle karansarlığa dönük küçücük bir delik yani ışık sızacak, delik dahi bırakmamıştır. Ashabı bütün bunlara şahitlik etmişlerdir hayatları boyunca. Tefe'üne teşvikte, yani imserler teşvikte, teşer'üne, paramsarla sırt dönmede her türlü er, örneği sakınmadan, ihmal etmeden göstermiştir. Yani hep için birer örnek sergilenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ve hadislerini bilen muhaddisler de bunları hıfz ederek, elberleyerek, dört yazarak muhafaza edip bize ulaştırmışlardır. Bu toplumda bu kelime kültürlü dediğimiz tabaka, nezdim de Optimizm olarak geçer. Yani iyimser birisine optimist derler, kötümser birisine de pesimist adını verirler. Ekseriyetle bu, psikologların dilinde çokça kullandığı şeylerdir. İleride göreceksiniz iyimserliğin, yani tefe, ölüm, insan hayatındaki önemini bulgularken zamanımızdaki psikolojik birçok hastalık ve rahatsızlıkların temelinde kötümser olmak yatırır. Ve bütün o rahatsızlıkların tedavisi olarak karşısında tek ilaç, iyimser olmaktır. Bazı örnekleri şöylece sıralayabiliriz. Ebu Hureyla radıyallahu anhudan gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki La kıyrata Uğurluluk veya uğursuzluk bu ikisini de içerir. Sadece uğursuzluk yoktur diye bir sözle bunu geçiştiremeyiz. Herhangi bir şeye uğur nispet etmek ve uğursuzluk nispet etmek yoktur. Neden? Bu hayruha el fa'lu. Bunun en güzeli en hayırlısı iyi şeyin olmasını düşünmek temenni etmektir. Birisi dedi ki: "Kal ya ne demek?" Allah Resulü de diyor ki: "Kal el-kelimatu Sizden birinizin işitmiş olduğu salih bir söz, güzel bir sözdür diyor. Ne hakkında ister canlı ister cansız ve cemadattan bir şey için dahi telaffuz etmiş olsanız sizden birinizin işitmiş olduğu salih bir söz güzel bir söz yani hayırlı bir söz insana ihimserliği düşündüren bir söz insanı kötünsellikten alıkoyan veyahut zihnini meşgul edebilecek bir söz hangi ifadeyle bunu genişletmeye çalışırsanı çalışın delalet etmiş olduğu mana bu Ebu Hureyve Az önce zikrettiğimiz hadisin akabinde Enes esrabi Allahu anhu Allah Resulünden şöyle bir rivayet dikleder. Allah Resulü buyuruyor ki la adla yani bulaşıcılık diye bir şey yoktur. Ve la kıra da ve uğursuzluk diye de bir şey yoktur. Ve yu acib El fa'ilul kelimetül hakemetül veyahut el Benim güzel bir söz, temiz bir söz hoşuma gidendir diyor. Benim hoşuma giden bu sözlerdir. Yani fa'il, ilimsel olarak fikredilen güzel bir söz ve temiz bir sözdür diyor. Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayette hemen hemen aynı şeyleri zikrederek nihayetinde bulaşıcılık diye bir şey yoktur. Uğurlu veya uğursuz diye de bir şey yoktur. Herhalde bu kelimelerin tesadüratına girmem gerekmiyor. Bizim toplumumuzda derler. Mesela cumartesi günü yola çıkmak uğur getirir derler. Ve bugün yola çıkmak uğur getirmez. Bugün şu iş yapmak uğruna yani uğrunu getirir, şöyle iş olduğunu uğursuz olur dedikleri gibi. Ne uğurlu olarak bir şeyi düşünmek vardır, ne de uğursuz olarak. Ve o hep bulfa ile ben Salih birliğin terliği severim, ondan hoşlanırım diyor. Yine tek bir ziyadeliğine binaen bu rivayeti zikretme zorunluluğu hissediyorum. La ad ve bulaşıcılık yoktur. Ve la hameten. Hamet, Türkçede karşılığı, yani yüzde yüz tıp demesek bile, bazı kuru kafaları, kesil, kesilmiş hayvanların kafalarını, kaplumbağa kabuklarını bir yere asarak, nazarın güya isabet edecek kötülüğü, kendilerine isabetini önleyecek şeyler düşünme Ve bu da yoktur. Yani bir şey uğur getirmediği gibi uğursuzluk da getirmez ve bir şey belayı hedef etmez. Yine aynen devam ediyor. Salih bir ilimsellik benim hoşuma gidemidir diyor. Biraz daha açan bir ifadede hadislerin üzerine getirmiş olduğum ziyadeliklere sadece dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Resulü diyor ki bir gün Allah Resulü semia kelimeten fe a'cebet hoşuna giden bir söz işitti birisinden hoşuna giden bir söz farkındaysanız hoşuna giden bir söz hoş olan bir söz hoş bir şeyi hatırlatan söz hoş bir şeyi düşündüren söz illa bunu belli bir noktada merkezleştirmemek gerekir. Hoşa giden bir söz. Tabi bununla haşa şer an yasak olduğu düşünülen şeyleri bunun dınmında muhtebiyatında düşünmek gerekmez. Öyle insanlar vardır ki puğuş sözlerden hoşlanır. Buna hoş söz demeyin. Onun adı puğuş bir sözdür. Ama birilerinin hoşuna giden o. İnsanların hoşuna giden değil. Hoş bir söz işitti. Ve dedi ki ona o sözü söyleyene "Ehadna salak min Biz senin iyiliklerini ağzından aldık. Ha, işte bu söz bize yeter anlamında. Bu söylenilen bizim, bu söylenilen söz bizim her şeyimize yeter. Başka bir şey düşünmek gerek. Ve ayrıca tekrar gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine hakkında diyor Umirtu bir karyetim. Ben bir köye hicret etmekle emrolundum Medine'yi kast ediyor. Te'külül Kuran O sahip bütün karyeleri yani köylere Şehirlere galip gelecek. Yekuluna yetrib. Onun adı yetrib'tir. Yetrib adının değişmesi bundandır. Vehi el medine. O medine'dir aslında. Tentin nâse kemâ yentil kîru sabetel hadîd. O öyle bir medine ki şehir ki Aynen körü'nün ısıtılan demirdeki pasları nasıl giderir? Kendindeki kötülükleri, kötüleri de öylece defeder, Yani uzaklaştırır diyor. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamlı hayırla müjdeler. Hatta insanların low, eğer kelimesini söylemelerinin de önüne geçer lev lev yani şöyle olsaydı böyle olsaydı olmasaydı der gibi bunun önüne geçmek için eğer sözü yani eğer sözünün Türkçe'de nasıl kullanıldığını anladınız mı bir kaza oluyor böyle yapmasaydın bu olmazdı çocuk düşüyor sen böyle yollamasaydın bu olmazdı İş, lev bunu taksit bu maksatla lev eğer sözü şeytanın çalışması için ona bir amel kapısı açar. Lok kelimesi, eğer kelimesi, şeytanın çalışmasını sağlamak için ona bir kapı açmadı. Zira şeytan, yani teşahidim dediğiniz kötümserlik, şeytanın en geniş kapısıdır. Insana girebildi, insanın kulağına tusuldayı fısıldayacağı, en kötü kapı açan yani yol veren imkan sağlayan bir kapıdır. Ve böylelikle telkinini yapmaya başlar. Bunun içindir ki bu denli olayların görünen şekliyle hoşuna gitsin ve gitmesin önemli değil. Ekseriyetle hoşa gitmeyenler kast edilerek kelimesi söylemeden önce kaderullahi ve maşa'a faal ve kadderallahu ve maşa'a faal ve Allah'ın takdiridir ve istediği gibi yaptı demek gerekir hemen olayların görünen şeklinin tesirinde kalarak hareket etme yerine onun görünen manzarası şekli hoşumluğa gitse de gitmese de kelimesi eğer kelimesi çıkana kadar bu Allah'ın takdiridir ve istediği gibi yaptı demek gerekiyor. Eğer lev kelimesi denildiği andan itibaren bu kapı sonuna kadar açılıyor. Yani şeytana davet yollanılıyor. Teferdeki üslubu Allah Resulü'nün üstlü üslubu Allah Allahu Azze ve Celle'nin şu kavlinin takdiki olarak gündeme getirilir. İyimserlikte ana kenar olarak olduğu düşünülen bunu hareket noktası olarak kabul ettiğimiz şu ayet-i kerimeylendir diyor. Kutiba aleykumul kitalu ve huve kurhullakum ve asa'an takrehu şey'an ve huve khayru lakum ve asa'an tuhibbu şey'an ve huve şerru lakum وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَمْتُمْ لَهُ تَعْلَمُونَ Hoşunuza gitmediği halde savaş size farf Hoşunuza gitmediği halde savaş size farf Her ne kadar söylenilmiş sebebi harf bir mes'ele ise sonundaki ifade genele delalet eder. Bir şey ki olur ki bir şey kelep gördüğünüz halde hoşlanmadığınız halde o sizin için hayırlı olabilir. Aynı sizin için sizin başınıza giden bir şey de sizin için şer olabilir diyor. Allah biliyor, siz bilmiyorsunuz. Bir sadece görünen şeyin bakan olayın görünen şekline bakarız. Ama bu görünüşte bizim hoşumuza gitmeyebilir. Ama sizin için hayırlı olabilir olur diyor. Olabilir. Hoşumuza gider ve o şer olabilir. O zaman olayların karşısında, görünen manzarasının karşısında, onun tesirinde kalınacağı yerde ilk yapmamız gereken şey şu. Allah biliyor biz bilmiyoruz. Yani orada bizim için hayır mı var, şer mi var, o biliyor ve biz bilmiyoruz. O zaman görünen şekline bakarak katliyetle öyle bir bütünle yaklaşmalı. Bu olayın başlangıcı, seyri ve neticesi akıbeti ne olursa olsun önemli değil. İlk andaki takınılması gereken tavır önemlidir, İlk andaki. Hatta başka derslerde de duyduğunuz gibi ki sabrın bununla ne kadar alakalı olduğu gelecek. Çünkü her şey anındaki kabul ve red yakından çok çok alakalıdır. Evet. Onun için hadiste diyor ki el sabru en de sadmati uğra sabrı ilk antikaburdur diyor. Neden? Olayların mı kesilinde kaldın? Bu Allah'ın bir kaderi midir dedin. İstediği gibi yaptı. Yoksa levle eğer keşke keşke şöyle olmasaydı eğer demeye başlayıp kapıyı mı açtı? ki olayın üzerinden bir iki gün geçtikten sonra bazı şeyleri anlayabilecek kıvama geldiğini düşünürüz. Ama geç kalmıştır. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir çocuğunuz öldü. Ve sebep gördüğünüz bir baka olay neticesi. Böyle olmasaydı, şu olmazdı, sen yapmasaydın, şöyle olmazdı dedikten sonra ha bir iki gün geçtikten sonra Allah verdi. Allah aldı demenin bir anlamı kalmıyor. Onun için <gülüyor> <gülüyor> sabır ilk anki saburdur diyor. İbn-i radıyallahu anh diyor ki bakın böylelikle bunun önünü kesmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kötümserliğe sebep olan kötü düşünmeye sebep olan karamsarlar sebep olan ümitsizliğe sebep olan yesim hasreten nasıl kebair'den, büyük günahlardan sayıldığını <gülüyor> anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emme Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne muttaka'n fedekhele aleyhi redûlum olduğu halde birisi girer yanına fekal der ki mâ kebairu ey Allah'ın Resulü kebair nedir, büyük günahlar nedir der. fekal Allah Resulü de diyor ki eşriku billahi Allah'a ortak koşmaktır diyor. Ve yasin min rahillahi Allah'ın hoşnut kılmasından ümit kesmek tedişmektir diyor. Ve vel kunut min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmek tasavvurun iyimserliğin dereceleri. Buraya kadar geçen bakta şunu anladık. İyimserlik iyi düşünme, iyi şeylerin vukuunu düşünme, iyi şey söyleme, iyi şeylerin olmasını temenni etme. Hatta bu söylemeyi biraz genişletirsek sen iyi şeyler söylediğim gibi insanların da iyi şeyler söylemesini sağlamak. İyi şeyler düşünmesini sağlamak. İleriye dönüp ümit var olmasını sağlamak. Çünkü ya yes istediğimiz şey ümitsizlik, Allah'ın rahmetinden ümit kesme, onun ferahlatını ferahlandırmasından, yani mutlak sıkıntının hemen akabinde ferahlandırmanın olacağında ümit kestirme. Olmamalıdır. Çünkü az sonra da geleceği gibi el ferecu bağda selamet, kurtuluş ne zaman şiddetin akabininde bilmem. Yani her şeyin bittiğini düşündüğü an insanların işte o an huzur rahmet gelecektir, kurtuluş yani selamet gelecektir. Tefsirinin iyi dereceleri Tabi ki her şeyin bizatihi kendisinde dereceleri mertebeleri olduğu gibi bunun da ileriye doğru ilaha geldiğinde nedenle alakalı olduğunu göreceğiz. Dereceleri vardır. Yani mertebeleri vardır. Tesaülün, ihimselliğin en âlâ, en üstün derecesi bela, musibet, hüzün, Keder ve kırılmaların en şiddetli anında şer olduğu görünen olaylar karşısında sebeplerin tesirinde kalmadan müsebbibin Allah olduğunu düşünerek insanlar bu bulan bulan bir gördüğünde ona görünen sebeplerdir. Manzara çok çirkin de olabilir. Ama inanan bir mümin katriyetle sebeplerin vukuunun karşısında o görünenlerin kesirinde kalarak katiyetle bir harekete geçmemelidir. Aksine hemen o sebeplerin yaratıcısı olan e, müsebbid dediğimiz Allah düşünülmelidir. Çünkü genel anlamıyla da bildiğimiz gibi hayır beşer onun elindedir. O yaratmıştır. Onun için kaderullahi bu onun takdiri kadarıdır. Şer şeklinde vuku bulan bir şeyin az önceki okuduğumuz ayette şer gibi gördüğümüz bir şeyin bizim için hayır olabileceği. Hoşunuza giden hayır olarak görünen bir şeyinden şer olabileceği söyleniyor. Onun için orada en sağ en güzel söz bu Allah'ın kaderidir. Takdiri ve istediği gibi de yaptı. Kimse onun nasıl yapması gerektiğini de söyleyemez. İşte vuku bulan olayların karşısında sebeplerin tesirinde kalmadan müsebbidin Allah olduğunu düşünerek hayırın vukuunu onu düşünme. Hüzünden başka bir şey görmediğin anlarda saadeti tasavvur etme. Hastalık esnasında şifayı tasavvur etme. Her şeyin bittiğini zannettiğinde kurtuluşu tasavvur etmen. Hezimet anında yardımın geldiğini, geleceğini düşünmen, bu gibi anlarda tefer öl, Bizden ümitsizliği yesi aczı gideriz. Yani imsar Düşünün, insanlar aczı çok farklı şeylerde arar. Ümitsizliği çok farklı şeylerde görür. Halbuki o an sadece imsarılabilme, sebepleri değil o sebepleri halk edeni düşünme onun neyi ne için yarattığını ancak onun bildiğini düşünme bizi acın karşısında güçlük buluyor. Her şeyin bittiğini düşündüğün an o an Allah'ın yardımı geliyor. Öyle ki sıkıntıdan bunalıyorsun o an sana ferahlık verebilecek tek onun olduğunu yani onun geldiğini onun bunu vaat ettiğini düşünmen bütün bu mentiyleği kaldırıyor. Netişlerde Allah'a olan güveni, onun yardımına olan ümidi, onun kudretine olan ihtiyacı, onun şifasına olan mühtaçlığımızı idrak ettirir. İşte o zaman bu gibi olayların emredileni, yapan neumurlar olduklarını çok Bunu anladınız mı? İşte bu gibi olayların Görmeni ister mempi istermişler. Bu olaylar Allah'ın bunu yap dedi memurlarıdır olaylarıdır. O olayların binde bu olayların da hiçbir dahili müdahalesi yoktu. Onlara böyle övgünilmiştir, böyle yapın demiştin. O olaylar emre itaat eden birer memurdur. ölü'n iki temel esası vardır. Birinci temel esas Allah hakkında üstün zanda bulunmak. Zira teşeğün karamsarlık, kötümserlik Allah hakkında suizanda bulunmaktır. Çünkü müsebbidi o sebebi yaratanı unutarak Sebeplerin görüntüsünün tesirinde hareket etmektir. Yani onu halk edeni unutuyorsun. Emre itaat etmekle meğul olan olaya bakıyorsun. Hem de onun seninle sana görüneni değil aksi de olsa senin için hayır. Aksi olsa şer olduğunu olabileceğini söylüyor. O biliyor. yani Allah biliyor ve siz bilmiyorsunuz diyor onun için karamsarlık kötümserlik veyahut e, ümitsiz olma Allah hakkında suizandır tepe öl ise işte Allah hakkında rüsnü zandır mümin her halükarda Allah hakkında rüsnü zanla memurdur yani Allah hakkında devamlı zannını güzel yapmalıdır İkinci temel esas ise tevekküldür. Bu ise kurtuluş vesilelerindendir. Yani Allah'a güvenme. İnsan Allah'a tevekkül ettiği müddetçe her işi huzur içinde olur. Eğer ona güvenmişse o işte o mutlak hayırla biter. Ve huzur içerisinde olur. O işin getirdiği hiçbir sıkıntı onu rahatsız etmez. Gönlü rahattır. Ona isabet eden her şey illa hata ettiği için ona isabet etmemiştir. Bu ifadenin üzerinde biraz durabilirsiniz anlayabilmek için. Ona isabet eden her şey illa yani ona isabet eden şeyler illa hata ettiği için ona isabet etmemiştir. İlla hatalı bütün o bela ona gelmemiştir. Veyahut hataları da illa ona isabet eden şeylerden dolayı değildir. Yani onun hatası da illa bundan dolayı değildir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela Adem Aleyhisselam'ın Yaratılmazdan önce Bakara'da zikredildiği gibi, "Ve itqala rabbuke inni ja'ilun fil ardi halifa." Ta Adem'i yaratmamış. Adem'i yer yaratacağını söylüyor. Doğru mu? Adem'i yer yaratacağını söylüyor. İbnü Taymiye'nin kulluk risalesine bakarsanız şu hadisi zikreder ve anlatır. Musa Adem'e diyor ki işlediğim bir günaha sebep gibi cennetten çıkarttın. Şimdi de ona girmeye çalışıyoruz. Adem ne diyor? Daha ben yaratılmazdan önce hakkımdaki takdir edilen bir şeyle mi ben diyorsun diyor. Buradan kalktı ne? Zaten benim cennetten çıkarılmam, dünyada olmam, ben yaratılmazdan çok önce takdir edilen bir şeydi. Yani onu dünyaya getirilmesi illa o hatadan dolayı değil. Ama o hataya maceret sunmuyor. Adem orada hatta adişin akabinde Adem Musa'ya galip geldi diyor. Yani sen daha ben yaratılmazdan önce hakkımda takdir edilen, hepimizin hakkında takdir edilen bir şeyle mi ayıplıyorsun diyor. Adem cennetten atılışına bunu dedi. O işlediği günah için Arap'ta Ey Rabbim hava ile kendisini ederek, biz ne kimde zulmetti? Eğer sen bize affedip bağışlamazsa biz bu sırana uğrayanlardan oluruz diyor. Adem günahına tövbe ve istifar etti. Yani onun cennetten çıkarılması o yaptığı hataya dina ender oldu. O hatası da çıkarılmasından dolayı değil. Evet. Hatalarından tövbe eden musibetlere sabreden olmalıdır müminim. İşte tefeül, iyimserlik insan ile Rab arasında bir bağ oluşturur. Hayatın görünen kısmında güzel şeyler azdır. Yani insan hayatının görünen kısmında güzel şeyler çok azdır. Bu ifadeyi anladınız mı? Ekseriyet de insanlar hayatlarında devamlı onların hoşuna gitmeyen, onları rahatsız eden şeylerle karşılaşır. Hayatın ekseriyetle görünen kısmı bu. Bazen bir ömür boyu saadet huzur içerisinde yaşasa, bir anlık ona isabet edecek olan bir bela sanki ömür boyu o belaıyla yani doğmuş, duymuş, yaşamış gibi düşünür insanlar. İnsanların bazen nankörlüğü de böyle. Yani lütfun karşısında huzur meşru olduğu gibi o onluktan mahrum bırakılması da bağdan onu en küçük şeyde bile menkürlüğe ediyor. Buna binaen diyor ya: "Ve le nebluwennakum bişey'in min el-havfi ve el-cu'i ve naqsin min el-amwali ve el-anfuk ve et-tamarat. Biz sizi bazı şeylerle deneriz. Neyler? Bazen korkuyla, bazen açlıkla, Bazen maldaki bir yani e, malın gitmesi felaketle musibetle. Bunlarla demeliyim. İnsanlara bunu bu, bu, bunu kastediyoruz bu sözler Hayatın görünen kısmı hep kötü şeylerdir. Güzel şeyler azdır. Hayat yolculuğunu insan tek başına kat edemez. Bu uzun yolculukta öyle zorluklar meşakkatler vardır ki işte pek öyle ilk adılan atı, adım adım insanın Rabbi ile irtibatını sağlayan Bunu Bununla şunu kastediyorum. Hayatın bütün zorluklarını tek başına kat edemezsin. Ama ilimşerlik Allah ile irtibatı sağlayan ilk adım olarak geliyor. Bazen şunu duyarsınız gidenler ve bu mevzuda bir şeyler okuyanlar duyar. Mesela bu panik atak, stres gibi rahatsızlıklar için ne derler biliyor musun? Hatta onlar için verdikleri ilacı verirken derler. Onlar için verdikleri bütün ilaçlar nesekine teskin edicidir. tedavi etmez. Sakinleştirir, uyutur. Der ki tabi aslında bu bir hastalık değil. Kafayı takarsan der bütün hayatını zehir eder. Karamsarlık bütün hayatı zehir eder. Ama iyimser olma, mütefail olma, Allah'la irtibatı sağlayan ilk adım oluyor. Çünkü bu bunlar sırayla şöyledir. İyimserliği besleyen, iyimserliğe güç kazandıran, iyimserliği sana yar eden, yani iyimserliğin bu söylenildiği kadar kolay olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Yani ilimserliğin bu söylediğimiz kadar kolay bir şey olduğunu düşünmüyoruz. İlimserliğin ona yar olması gerekir. Ona yolda şey olması gerekir. Herhangi bir musibet hakkında aklı diline gelen ilk söz keşke keşke mi? Bu kaderi. Öyle istedi de yaptı mı deriz. Hangisi daha kolay gelir bizim bu toplumumuzda? Hatta düşünün ileriye doğru bela anılması, bu gibi sözlerle anılmayı da yasaklamıştır. Çünkü bu bir nevi niteliği, kötünserlik taşır. Buna, bunları sırayla, bu ilk adımın akabindeki gelenleri sırayla şöylece sayabiliriz. Bir namaz. Hop nma min el kitab de. Resulüm sana vaz'yı edilen kitabı oku ve namazı kıl. Ve namaz kıl. İnne salate Şüphesiz namaz bütün furs ahlaksız ve kötü işlerden alıkoyuyor. Demek ki namaz ahlaksız, hayâf dediğimiz ve kötü şeylerden alıp ol. Namaz kılan birisinin dilindeki hayır, hayır şeyleri düşünmesi, hayır temenni etmesi, hayır olacağı hayrı vukuunu tasavvur etmesi, namazın ona yar ettiği namaz onu, namazın ona yar ettiği bir sebeptir. Yani namaz onu ona yar eden bir sebeptir. İkincisi secde. Ebu Hureyre'den gelen bir aziz şerifte Allah Resulü diyor ki Akrabu ma yekunul abdu min Rabbi, ve huve sâbidun. dua. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh orada duayı çoğaltınız. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer Fezda halidir. Bina orada duayı et, diyor. Üçüncü si ise tevekküldür. Tevekküldür. Wana <tüldür> yatta kilaha, yesh makhrajan, wya rzukhu min hayatilay. Wana yetavkel ala allahifawas. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir. Yani çıkışı düşünme selameti düşünme o sıkıntılı andan kurtulma Allah'tan korkmayla insan aklına gelebilir. Ona bir çıkış yolu verir. Ve yer onu öyle bir rızıklandırır ki Minhay filayak Düşünmediği bir yerden onurla etlendi. Çünkü Her kim Allah'a tevekkül eder, güvenirse Allah'ına yeter. Her kim Allah'a tevekkül ederse, yani ona güvenirse. Ne zaman güvenirsen? Yani güven duygusu insanda böyle rahatken gelmez. Bir bela, musibet, sıkıntı bir ihtiyaç anında onun bunu gidereceğini düşünmen onun seni selamete kavuşturacağını düşünmen ona güvenmen ha güvenirsen o sana yeter. Onun dışında sana yetecek hiçbir kimse yok. Alakalı olan kısmıyla da peş peşe koyma çalıştım. Yardım istemek. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette tevhid derslerinde bunu Sırpça münasebetine binaen zikrederiz. İbn Abbas diyor ki Kuntü halse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolladı. Ben bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terkisindeydim. Fakat ya gülüm bana dedi ki Ey çocuk, inme oğlumu kekelim. çocuk sana bazı kelimeler ödedi çocuğum. <gülüyor> Burada e, Ulan kelimesi e, her ne kadar çocuk olarak biz söylediğim, çocuktan karşılığı değil. Ulan bizde de de hizmet eden olan çocuklarına denir. Yani güla. Gelmiş tipinden. Ama İbn Abbas bu yaşı ben Büluk'a yakın bir çağdaydım diyor. Bunu bize göre kıyaslarken şöyle düşünün. Ekvatorda Suud gibi Yemen gibi yerlerde Büluk'a erme yaşı bizden çok düşüktür. Bize birisi Büluk'a yakındım derse 12-13 olabilir erkek 14 olur. Ama Suud gibi ekvatör bölgelerinde bu daha küçük yaşlıdır. Yani burada i̇bn Abbas'ın Bülû'a ermeye yakın bir çocuk olduğunu düşünürsek bizim gibi 13-14 yaşında bir erkek değil. O 11 yaşında bir erkek olarak düşünmek gerekir. Sana bazı kelimeler öğreteceğim diyor. Bazı kelimeler öğreteceğim. İffazillâhe yahfazke Allah'ın hukukunu koru. O da seni korusun. Bunu biz eğitimde kullanıyoruz. İbn Abbas gibi bir çocuk o denli bir medrese eğitiminden geçmişti ki o başka başkası bir işte onu, onu içmeyeyim. Öyle bir eğitim sürecinden geçiyor ki sevgit içerikli veciz sözlerle nasihat ediyor, onu anlayabilecek bir konumda eğitilmiş. Düşünü inferli bu sırada sıraya koymak istersek demek ki küçük yaştaki çocuklara ilimsellikte kullanabileceği ister söz, ister düşünce bu malzemenin ona verilmiş, ol, verilmiş olması gerektiğini düşünelim. Yani bir çocuk düşünün ki sadece şarkı ve türkü bazen bunlar da üzüm bazen küsür. İslam niteliği taşıyan itadelerle onun dilinin lisanını beklendiğini, eğitildiğini düşünün. Evet, küçükken bizde böyle bir eğitim, kötü bir eğitim süreci yaşanmışsa belli bir yaştan sonra insanın güzel sözlere diline alıştırması katiyette kolay bir iş Allah'ın korkunu koru. Allah da seni korusun. İhfabillah onun hukukunu koru ki tecid hı tucağı onun koru ki devamlı senin önünde olsun ne zaman ne şekilde ona muhtaç olur sana senin önünden, hemen yüzünün karşısında bulursun sıkıntıda mısın? karşında olur yardım mı istiyorsun? karşında olur hasta mısın? şifa mı istiyorsun? karşında olur mi temenni ediyorsun Hemen karşında olacaktır. Bunu ilerideki baklarda da zikredeceğimiz gibi Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor ki Allah azze ve celle'den "Ben mı? Abdülce. Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Benim kulum benimle sizden dört eden öyleyim. Benim hakkında ne gibi bir zannı varsa onu bulacaktır." ver kulumun zannı üzeri sıkıntı, sıkıntıya düştüğünde hemen onun sana yardım edeceğini zannediyorsan onu karşında bulacaksın istediğinde hemen vereceğini zannediyorsan hemen verildiğini göreceksin iyi şeyler düşünüyorsan onun bir şeyi takdir ettiğini göreceksin her ne kadar manzara şekliyle Kötü de olsa akabinde ondan bir hayır doğacaktır. Yani senin onun hakkındaki zannına göre boğulacaktır. Ve diyor İstedin mi Allah'tan işte. Yardım istedin mi de ondan işte. Diyor. İstedin mi sadece ondan. Yardım istediğimizi ne sadece ondan? Başkasından değil. Düşünün. Küçüklüğünden beri yardım istemek ki küçücük bir çocuk. İbn-i Abbas'a öğretiliyor. Yani bazı kerimeler öğreteceğim. Bunların içeriğine karşı cahil değil. Anlıyor ki bu sözleri söylüyor. Allah Resulü mürebbilerin, terbiyecilerin en iyisi. En güzel bir üslukla terbiye eden birisidir. Terbiye ettiğini en iyi tanıyabilen birisidir. Bunları anlamayan birisine hitap etmediği açık. Düşünün siz şimdi küçük yaşta insan hayatının büyük bir bölümü yardıma ihtiyaçla geçer. Doğru mu? Onun hayatının yüzde otuzu yüzde 40'ta 50'yi diyebiliriz ki yardım istemekle geçecek çünkü o acil bir çare, devamlı ihtiyacı olan bir varlık. İhtiyaç devamlı gündeme gelecek. İstemek devamlı gündeme gelecek değil mi? O isteyecek. Rızık isteyecek, şifa isteyecek, bir şeyler isteyecek. Belanın defedilmesini isteyecek, hayrın gelbini isteyecek. Eğer küçükten çocuğa kimden isteyeceği öğretilerek ondaki isteme duygusu eğitilmezse büyüdüğünde kimden ister? Allah'tan gayrından istemeye başlar. Onlar da isteklerine cevap vermeyeceklerdir. Ve bu sefer karamsarlık. İlimselliği düşünemeyecek artık o insan. Küçükten çocuk bu yönlü, e, yönlü Eğitilmiş olmalı. İstediğinde ki isteyeceksin. İnsanın hayatının yüzde yirmisi istemekle geçecektir. Yüzde yirmisi yardım istemekle geçecektir. Yine buna benzer bir kısmı hastalık olsun, bela, musibet ne olursa olsun istemekle geçecek. O zaman bu duygunun yönlendirilmesi gerekmez mi? Tek bir yerden isteyeceksin. Sadece ondan isteyeceksin. İsteyeceksin korkmayacaksın. Çünkü o istenilmediğinde gadab eder. Az sonra gelecek Metinler. İnsanlar istenildiğinde baba bile çok çok istenildiğinde çocuğuna bıkar. Ama Allah istenilmediğinde gadab eder. Öyle birisine istemeye yönlendiriyoruz ki katiyetle istenilmekten bıkmıyor hem de istenilmeye o denli bir sınır çiziyor ki, daha önceki derslerde de duymuşsunuzdur, kıyamete kadar gelecek insanlığın, peki tek kalp üzere olsa, yani tek bir insanmış ki de herkes isteğini en uç noktada istese, Allah da onların isteklerini kat kap onlara verse, Allah'ın onlara bu verdiği Denife batırılan bir iğne çıkarıldığında deryadan noksanlaştırdığı kadar dahi noksanlaştırmaz diyor. Çünkü öyle diline tercih etmediği istemeden. Bu duygu bizde var. Zaten Allah bizim istememizi istemeseydi bize de duyguyu vermezdi. Ve çocuk bu yönde eğitilmelidir. Yine bu baptan zikredilen eee namazın bütün ahlaksız ve kötü şeylere mani bir sebep gördüğümüz gibi yardım istemeden ve o bir sabrı ve sabırla ve namazla namazla Allah'tan yardım istiyor. ve inneha etun, bu istemek var ya Allah'tan korkanların dışındaki de çok ağır gelir. Bu isteme, yani namazdan isteme, sabredecek isteme, Allah'tan, kalbi Allah'tan korkanların düşündüklerine çok ağır gelir. Halbuki insan öyle bir yüzsüz isteyen ki herkese alacak. Ben yene, kısıtlı verene, yani bin lira istekle bir kuruş bile vermeyecekten, istemekten bıkmayan insan isteğine hemen cevap verecek. İstediğini kat kat verecek. Katiyetle onun istemesinden bıtmayacak birisinden. Birisinden istenip nasıl ağır geliyor bu insana? Onun için ilimserlik ve onun akabindeki zikredilenlerden ilimserliğin bize yar olmasını istiyorsak he, insan istediğini de istediği zaman yapan değildir. İstemeyi de ondan istemesini bilmek gerekiyor. Onu tercih ettiği istikamette istemeyi bilmek gerekir <Gülüyor> Çok zor. Ben suyumu değil bu içtiğini diğer yerden da beni suçluyor? Başka bir şey Ben bunu çemam katlettim. Evet. Beşincisi mi dikkattik? Doğa. Waqal arabukum. O dualını eskizlik Rabbiniz benden isteyin, size vereyim, icabet edeyim diyor. Bir kısmı az öncekinden zikredildi Benden isteyin diyor. Benden isteyin derken, bu söz rastgele birisinin söylediği gibi söylen söylemediğini, rastgele birisinin sözü gibi söylenmediğini iyi anlamamız gerekiyor. Bize iste, benden isteyin derken verme hakır. Ne Ve isteyene diyoruz? Kabul edeyim derdimi deme mi de Tabi benden isteyin. Benden isteyin diyor. Neden isteme çok zor çocuklar? Kolay olan verme biliyor musun burada? Çünkü Allah'tan korkanların dışında sabırla namazla ondan istene çok zor diyor bir nevi bir sinema dilinde. He? Bir nevi bir sinema dilinde. Sadece sonsuz şeyde. az önce e, Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın kalbi tek bir kalp olarak isteklerini en son noktada Allah'tan isteseler, o da en uç noktada kat kat onlara derse bu derdi denize batırılan bir iğne çıkarıldığında o suda eksiklik kadar değişmektir. Çünkü istemekte de, Allah-u azze, Allah azze ve Celle istenilmekte bu kadar döner, insanlar ise istemekte bu kadar kibirli. Halbuki Allah'tan gayrında isterken çok pervasızca isterler. Yüzüne kapanan kapıya rağmen isterler. İkilmelerine rağmen isterler. Çünkü istenilenden, istenilmesi gerekenden istemek onlara zor gelir. Hatta öyle olur ki pazarlıklı ister gibi. Bir kere ister, iki kere ister, dünya verilmediğinde istemeye değmez de diyebilir. Ama bir dilenci olarak durmadan ister. Bu ona ağır gelmiyor. Buna de Selman'dan gelen hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki İnne rabbekum hayyum Kerim Yiştahi min abdi, an yırpa <gülüyor> elihi yedeh, Rabbiniz hayal kahedekin. Beklendik. Kulu kendisinden istemek için el kaldırır, ondan talep ederse onları boş döndürmekten hayal eder. Yani bir kul elini kaldırsın Allah'tan istesin. Allah o elleri boş döndürmekten hayal et. Bu onun için hayal. Binaenali şunu bilmek gerekiyor ki hakliyetle yani tefeül de temenni isteme anlamında hayri isteme anlamında duyguları harekete getirip de teleffuz ediyorsunuz. Mesela şöyle düşünün, hani badiyeden birisi geliyor Ey Allah'ın Resulü mallarımız selak oldu, ekimlerimiz mahk oldu diyor. Duay, Rabbim sulatsın. Ellerini kaldırıyor, daha indirmeden çilesine de bulut görünüyor. İstedi, hemen Allahım, bunun hayırını istiyoruz, şerini değil diyor. Bu ne anlama gelir? Ee, gördüğünüz gibi bir yerde yağmur yağmıyor, kıtlık bir yerde yağıyor, bela hiç kimse hayır istemiyor yağmur yağmıyor, küresel ısınma diyor. yağıyor, bela olarak bakıyor Ya görünen bir şey iyi görünebilir, yağmur geldiğini görüyorsun ama bu felaket olabilir neden hemen Allah'ım biz senden bunun hayrını istiyoruz, şerrini değil onun için bazen iyi gördün, çok görürsünüz herkes çocuk ister Allah'tan, doğru mu? Kaç kişinin nazından hayırlı bir çocukta? Mal işte. Kaç kişi hayırlı bir mal de? Değil mi? Halbuki çocuklar mal Dünya hayatının zihnesinden. Aynen de fikmesi de. Mal öyledir, böyledir. edilen bir maldır. Öyle bir beladır ki sen onun kuruşunu dair vermekten korkarsın. O zaman sana infak edecek bir mal vermesini de istenen. Bu düşünmekle başlıyor. Petr'ünle başlıyor. Eğer kul ellerini kaldırır, Allah'tan bir şey isterse, Allah o kulunun ellerini boş döndürmekten hayal eder. Elleri böyle yani isteği olmamış birisi şeklinde yana düşmez adamın. Burada bununla bağlarız. Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte Allah-u aziz abdi bil, Ben kulumun zannini vereyim. Şimdi benden isteyim. Vereyim diyor, kabul edeyim. Kul elini kaldırdığında Allah haya sahibidir. Ve kerimdir. Ellerini kaldırıp istediğinde boş döndürmekten haya eder. Kul şimdi onun vereceğini yakinen, çünkü tefeül üst üste gele gele öyle olgunlaşır ki, yakini kesbeder kazanır. Allah'ın haşa, verdiği bir söze hulfettiği mümkün değildir. O demişse tamam. Ama bizlere, bizim hatamız kabulünün de sanki bizim istediğimiz istikamette olmasını istiyoruz. Halbuki kabul edilmesi gereken hayır şekli yine onun bildiği bir işte. Her halükarda eğer yiğimsellik bizde hakimse şöyle bir Hiçbir duamızın İsteklerimizin istikametinde kabul edilmediğini düşünsek bile öyle dahi olsa dua ile bir ibadet eylemini gerçekleştirdiğimizi düşünmek gerekir. Bunu anlatabildim mi? Yani isteklerimizin kabul edilmediği bir dua malzumesi düşünme aşaki mümkün değil. Buna rağmen istenekle bir kulluk eyleminde bulunursunuz. Hata isteklerimizin kabulünün de Bizim istediğimiz şekilde olmasını istememek. Şöyle diyebiliriz en kötü ihtimal, sanki dua edip ondan isterken onu deniyoruz. Hakikaten dediği gibi verecek mi bu? Bu yakin değil. Bak bu zan, Allah hakkında. Onun için kulum beni nasıl zannediyorsa ve ben öyle. Beni öyle bulacaklar. Bunun hakkında Söylenilmesi gereken bir iki sözü de buna eklersen bu mevzu Dara anlamış olacaktır. Evet. Az önce Ebu Hureyre'den zikrettiğim rivayetin aynı metin geliyor. Ama O'nun ekadinde farklı ifadeler yer alıyor sahip bir şekilde. Allah Subhanahu ve Taala ben kulumun zannü üzereyim derken Vahdeden gelen bir rivayette diyor ki yani ene inde banne adbi bir ben kulumun zannü üzereyim derken tell yazun bi Benim hakkında istediği gibi zannettim diyor. Feragat bırakılıyor. arkasından gelen rivayette yine Ebu Hureyre'den en aynı de vanne abdi bir ben kulumuzdanlı üzereyim derken in vanne bi hayran talahu eğer benim hakkında hayır zannetmişse bu onun ve in vanne şerren talahu benim hakkında şer zannetmişse o, o, o da onun İbnu Mesud'dan gelen bir rivayette diyor ki, "Ve Ledi La Ilaha Qayro, kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki," diyor İbnu diyor, "La yufsunu Abdun Bilahi Vanna, İla Atehudanla." diyor ki, kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki, Allah hakkında zan yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona zannını vermesin. Allah hakkında zan yapan hiçbir kul yoktur ki Allah zannettiğini ona vermesin diyor. Neyi zannediyorsa onu verir. Başka birisinde de evet ve ana ma'ahu ben onunla beraber istediğinde ben onunla beraberim. Ve yine benden istediğinde ben onunla imtihan gibi. diye. Allahu azze ve celle. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kırmıziden gelen, nak, kendisinden anlat edilen bir rivayette "Ve lem yastilillah yağdab aleyh." Her kim Allah'tan istemezse Allah O'na katab edersin. Evet. Sübhani kallahu mevzhi Ve eşhedü Ve atuhu